アオズビ・ラヒミナ・シェイトン・アン・ラジーマンバスミッラー・ ل ッハン・アン・ラヒーマンインナ・アル・ハンド・リ・ラヒ ل ナ・ハマドゥー・ウォナ・スタイイヌー・ウォナ・スタフィ و ヴィルヴィルヴ ل ルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィ م ヴィルヴィルヴ ه ルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィル ل ィ ل ヴィ ا ヴィルヴィル ه ィルヴィ ا ヴ ل ه إ ل ル الله وحده لا شريك له <c oughs> تسائلون は ه なたの أ をかけ م إن الله كان رقيبا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا عَمَالَكُمْ اللَّهَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما الْحَدِيثِ عليكم يُصْلِحْ لَكُمْ لَكُمْ وَرَسُولَهُ أَصْلَقَ كَلَامُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ وَيَغْفِرْ فَقَضُ بعد و فإنَّ خ ال ه دي ه دي الله عليه وسلم カーディスティルーム、アサラマアレイコンワラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥーラハマトゥ��ーラハマトゥ��� ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edeb-ül-Mufret adlı kitabımıza devam ediyoruz. Ki burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve kıyamete kadar gelecek olan Ümmet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanların ahlakı mevcuttur. Ki bir insan Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla ahlaklanmak istiyor ise Aynı zamanda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir ahlaka sahip olduğunu bilmesi gerekir. Çünkü bazı şeyler vardır kardeşler, bazı huylar vardır. İnsanın yaratılışında olan şeylerdir. Ama bazı şeyler vardır ki o şeylerin yapılabilmesi için onun bilinmesi gerekir. Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğini bilen bir kimse ne yapar? Onun gibi cömert olmaya çalışır. Yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini, merhametini bilen bir insan aynı şekilde onun gibi şefkatli, merhametli olmaya çalışır. Belki kendisinde biraz、e, sertlik olabilir, ama okuduğu zaman Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, hayvanlara dahi kurban keserken dahi kurban'a kesilen hayvana dahi merhametli emreden dinimiz. Peygamberimiz Aleyhisselamı öğrendiği zaman artık kendisi de ne yapacaktır, o ahlakla ahlaklanmaya çalışacaktır. O yüzden kardeşlerim, ilmin değeri hiç şüphesiz dinimizde çok büyüktür. Bir şeyi yapabilmeniz için bilmeniz gerekir. Öğrenmelisiniz ki bilmenizsiz ki onu Allah adına yapabilirsiniz kardeşlerim. O yüzden biz kitabımızı okuyoruz. O yüzden ilme değer veriyoruz. Allah Azze ve Celle öğrendikleriyle amel eden kullarından eylesin inşallah. Hele de bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı olunca. Çünkü onu sevdiğini bir iddia eden biz Müslümanların onun gibi yaşamamız gerekir ki sevgimizin bir göstergesi, iddiamızın bir ispatı olsun kardeşlerim. Çünkü her iddia ispatı gerektirir. Evet bugünkü、e, hadisimizde 417'den devam edelim inşallah、e, bir önceki bir hadis var onu da inşallah diğer önümüzdeki derste ben açıklayacağım. Evet 417. Kötü özelliklere sahip olmayı hoş görmeyen kimse.、Evet. İznanmaz radiyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü özelliklere sahip olmak ve bu konuda örnek olmak bize yakışmaz. Yapmış olduğu bir hivesinden geri, dö geri dönen kişi, kusmuğuna tekrar yemek için dönen köpek gibidir. Evet. Şimdi Allah Resulü İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki لَيْسَ لَنَا مَثَلَ السَّوْئِ Yani müminlere kötü sıfat, kötü ahlak kötü özellik yakışmaz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam veya kötü bir sıfatla bizim sıfatlanmamız olmaz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman mümin daima güzel sıfatlarla sıfatlanandır daima güzel özelliklere sahip olan kimsedir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam müminin vasfi gelirken yani işte アーシャー Onların kötü bir özelliği vardır, kötü misalleri vardır diyor Allah Azze ve Celle. Wallaillahi meseul aala Allah'ın ise Allah Azze ve Celle ise en yüce sıfatlara sahiptir diyor Allah Azze ve Celle. Evet, hadisin devamında ki başında bir mümine kötü vasif, kötü sıfat yakışmaz diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani mümin daima güzel sıfatlara, güzel özelliklere sahip olan kimsedir diyor. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın müminin işine şaşırılır çünkü onun her işi hayırdır diyor Allah Resulü Sallam. Başına bir musibet gelse, bir kötülük, bir sıkıntı gelse sabrede der. Bu onun için hayırdırdır. Yine başına güzel bir şey gelse Allah'a şükreder. Bu da onun için hayırdırdır. Ve bu özellik sadece müminde vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim hadis ne? öyle özellikler öyle sıfatlar geliyor ki ama Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bunu bakın bir Müslümanın değil bir müminin sıfati olarak söylüyor şaşılır o müminin işine ki onun her işi hayırdır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam o yüzden mümine kötü özellik kötü sıfat yakışmaz ve devam ediyor o kötü olan ve olmaması gereken sıfata açıklıyor ve diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vessellem el-aa'idu <gülüyor> fi hibatihi kel kelbi yerjoufi qayihi derdi hibeye yani derdi sadakayı geri isteyen kimse tıpkı kusmuna geri dönen yani afedersiniz köpek kusmuk kusar Sonra tekrar yemek için onu geri döner diyor. Tıpkı o küpek gibidir diyor Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kardeşler Kuranda da böyle tabirler vardır. Hani gıybet hakkında Allah Azze ve Celle buyurur ya. Sizler diyor kim ölü kart ölmüş kardeşinin yani insanın etini yemeyi sever ki diyor, hoşlanır ki. Tiksindiniz değil mi diyor Allah, Allah Azze ve Celle. Yani misale bakın Allah Azze ve Celle İnsanların gıybet etmesini, ölü kardeşinin etini yemesine benzetiyor. İşte verdiği sadakayı veya yaptığı bir bağışı geri isteyen kimse tıpkı diyor kustuğu şeyi tekrar dönüp yiyen köpek gibidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki insanların tiksinmesi için verilen bir misaldir tıpkı Allah Azze ve Celle'nin verdiği gibi. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette diyor ki, Her kim bir,、e, şu insanın yani sadaka verip sadakasını geri isteyen kimsenin misali tıpkı diyor kusup da tekrar onu yemek için gelen köpeğin misali gibidir diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zahi Müslim'de gelen rivayette <gülüyor> ki Abu Dawud'da gelen rivayette katâde diyor ki biz diyor köpeğin kusmuyunun ancak haram olduğundan başka bir şey bilmiyoruz diyor ee, şeyde Abu Dawud'da Gelen rivayette. Kardeşlerim. Ömer radıyallahu anhudan gelen bir rivayet var. Diyor ki. Ben diyor. Atı bir atı. Atımı. Allah yolunda.、E, cihad için birine verdim diyor. Daha sonra bu adam. Bunu bu iş için kullanmadı. Ben de. Onu geri almak istedim. Ve zannettim ki o adam bunu çok ucuza geri satacak. Sonra. Sonra. Hemen gittim bunu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Yani dedim ki Ey Allahın Vasıli, ben atımı bir atı Allah yolunda cihad için binilsin diye birine verdim. Fakat o daha sonra bunu bu iş için kullanmadı. Ben onu geri alsam olur mu? Satın alsam olur mu? Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onu diyor bir dirheme dahi yani çok ucuz bir fiyata dahi verse. Sakın onu satın alma, geri alma. Çünkü diyor sadkasından geri dönen kimse, tıpkı kusmuna geri dönen köpek gibidir buyurdu Allah Rəsili, aleyhisselatu vesselam. Hani、e, bir kısa anlatılır, işte adamın biri birisine bir、e, takım elbise vermiş, öbürü ona、e, güzel bir ayakkabı vermiş. İşte adam giderken işte yolda yürü,、şey, güneşin altında yürüme, eskiyecek, şunu yapma, eskiyecek. Ne yaparlar? Hep verdikleri sadakayı başa kakarak aynı zamanda onu da iptal ederler. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا Sakın gör verdiğiniz sadakaları başa kakarak ne yapmayın? Onun ecrini zayi etmeyin, iptal etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ancak kardeşlerim, İnsanın verdiği sadakayı, bağışı geri alması haramdır. Ki bundan bir babanın çocuğuna bağışladığı istisna kılınmıştır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çocuğu için ''En te ve mâluke li ebîke'' ''Sen de malın da babana ait'' demiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani bu ne demektir? Eğer bir baba çocuğuna herhangi bir bağışta bulunmuşsa, Ev olabilir, araba olabilir, mal olabilir. Onu istersen ne yapabilir? Geri alabilir. Çünkü çocuk da mal da babaya aittir. Bundan ne yapılmıştır? Bu istisna edilmiştir. Ki bu Dawud'da, Sülle Nebu Dawud'da gelen rivayette Allah Rasulü Ali Sallallahu Aleyhi Ssalam bir kimsenin verdiği sadaka'yı geri alması helal değildir. Ancak dürü Baba. Verdi, çocuğuna verdiği sadakasını, hibesini ne yapabilir? Geri alabilir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim burada mümin kötü sıfatlara asla ve asla ne yapılamaz? Sıfatlanamaz. Öte, kötü özelliğe sahip olamaz. Bunlardan birinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam verdiği bir sadakaya, hibeye kişi geri alamaz. Eğer alırsa bu da tıpkı köpeğin kusmuna verir. Geri dönüp yemesi gibidir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hepimize Allah azze ve celle böyle bir ahlak nasip eylesin inşallah. Evet 418 hile ve aldatma hakkında Ebu Kureyir r.a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin saf temiz ve ikram sahibidir. カネシテアラー、アララーム、アブハレラ、アドリアラー、アンホダンゲラン、リヴァイテル、ドゥルケアル・モーメンウ、グリルン・ Herkesin kolayca aldatabileceği manasına gelmektedir. Çünkü mümin herkesi kendi gibi saf temiz zanneder. O yüzden çok çabuk aldanır, çok çabuk aldatılır. Çünkü onun yani müminin kafası şerre çalışmaz. Yani nasıl yapayım da bunu dolandırayım, nasıl yapayım, nasıl edeyim de bunu şöyle yapayım, böyle yapayım diye şerre kafası, kafası çalışmaz kardeşlerim. Ve yine e, kendi e, sadrı göğsü her zaman için temizdir. Hiçbir zaman başkası hakkında kötü düşünmez, aldatma gibi bir hisse sahip olmaz diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mümini vasvederken. Ve yine mümin kerimdir, yani güzel ahlaka sahiptir diyor Allah Rasulu. Aliy Saat olsun. Birincisi ne yap ne yapmaz? Kafası şerre çalışmaz, temizdir diyor. O yüzden çok kolay aldatılır. Herkesi kendi gibi temiz, saf ve temiz saf ve temiz zanneder diyor. Ama facire gelince, yani fasik, günahkar bir kimseyi geldiği zaman o ise daha imam kafa daha imam kafası şerre çalışır. Ve yine insanların arasını acaba nasıl bozarım? Nasıl şer işlerim? Daima kafasını buna çalıştırır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da nedir? Facil, fasık bir kimsenin misalidir diyor. Ve yine bu kimse aslı kötü ve nefsi de cimridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu facir, günahkar bir kimsenin şeyidir, masfıdır. Yani o kimse cimri, inatçı, aynı zamanda kötü bir ahlaka sahiptir. Ve... cüretkardır, yeryüzünde daima fesat için uğraşır ki müminin vasfı saflık temizlikle vasfedilirken bir facirin şeyi ise daima kafası şerde çalışır ve daima insanları aldatmak için uğraşır. Bu da fasık bir kimsenin、e, misalidir. Fasık olan kimsedir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet bu da Müminle facirin arasındaki farktır kardeşlerim. Müminin kafası, mümin saftır, temizdir. Kafası şerre çalışmaz. Facir olan bir kimse ise daima acaba ben insanların arasını nasıl bozarım? Yeryüzünde fesadı, bozgunculuğu nasıl yayarım diye daima kafası buna çalışır kardeşlerim. O yüzden bize bazı insanlar geldiği zaman biz o insanlardan kaçmak isteriz. Kaçarız veya niye? Niye? Biliriz ki o insan geldiği zaman şer gelir, şer getirir. O insan hayra gelmez. O insan gelir falança böyle dedi, filança böyle dedirik laf taşıyarak sizin aranızı bozmaktan başka bir şeye çalışmaz kardeşlerim. O insanlardan uzak durmak en güzeldir ki Allah hepimizi hepimize hayır versin ki böyle kimseler şerri bilmede uzmanlaşmış kimselerdir kardeşlerim. Ama mümin böyle değildir. Herhangi bir kurnazlığa, pisliğe kafası çalışmaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi o saf, temiz ve ahlakı güzel olan müminlerden eylesin inşallah kardeşlerim. Evet 420. 420. Ümmüttar'da <gülüyor> adam rivayet edildiğine göre bir adam kendisine gelip şöyle dedi. Bir adam Abdülmenik'in yanında senin hakkında kötü şeyler söyledi. Ümmüttar'da şöyle cevap verdi. Bizde olmayan bir özelliklerle ayıptanmak, ha, bizde olmayan özellikler sebebiyle ne kadar çok inanlarımızdan adlandırıldı. Evet. Tekrar okuyalım. Murat. Hadi size tekrar、tamam. oku. şey、e, mutterdar Mükderdâ rivayeti. Mutterdar'dan rivayet edildiğine göre diyor Maham. Bir adam kendisine gelip şöyle dedi. Bir adam. Abdülmelik'in yanında senin hakkında kötü şeyler söyledi. Umutlar da aradı yallahın şöyle cevap verdi: Bizde olmayan bir özelliklerle ayıplanmak ha? Bizde olm bizde olmayan özellikler sebebiyle ne kadar çok günahlarımızdan arındırıldık? Ert. Umutlar da aradı yallahın anhayaa birisi geliyor diyor ki bir adam Abdülmelik'in yanında. sana sövdü senin hakkında kötü söz söyledi diyor adam ve umut der daha diyor ki bizler diyor yani çokça her ne kadar ayıp ve、e, kötü şeylerle ittihat mosak da aynı zamanda diyor hak etmediğimiz şeylerle de vasvedildik övüldük diyor yani burada aslında asıl、e, şey Her ne kadar insan kötü şeylerle vasf edilse de aynı zamanda övüdü şeylerde ne yapılacaktır muhakkak onun hakkında konuşulacaktır ki burada umut derdi aradı Yallahu anha özellikle burada kendisi hakkında övülme ile alakalı kendisinin bundan çekindiğini gösteren bir rivayet. Evet 421. Kaiz Allah kendisine razı olsun Abdullah bin Nusret Allah'ın Allah adını aradıktan sonra buyummuştur. Bir adam arkadaşına sen benim düşmanımsın dediği zaman bu ikisinden biri İslam'dan çıkmıştır、evet. ya bu arkadaşıyla ilişkisi kesilmiş oldu. Kariz Allah'ın Allah adını aradıktan sonra şöyle dedi. Bundan sonra bir Cühaife Abdullah'ın şöyle dediğini bana haber verdi. Bu iki kişiden hangisi devredirse o、ok、kurtuluşa ulaşmış olur. Evet bir adam arkadaşına dostuna Sen benim düşmanımsın dediği zaman muhakkak ki o ikisinden bir tanesi İslam'dan çıkmıştır veya diğer arkadaşıyla her türlü ala alakası ilişkisi kesilmiştir gelen、e, rivayette kardeşlerim eğer bir kimsə eğer karşısındakine sen benim düşmanımsın diyorsa o kimsenin kafir olması mı gerektir? Çünkü hakikatte düşmanlık sadece ve sadece dindede olan düşmanlıktır. Yani bir müminin mümine düşman olması veya sen benim düşmanımsın demesi olacak bir şey değildir. Eğer bir kimse karşısındakine sen benim düşmanımsın diyorsa o kimsiye sen kafirsin manasına gelir. Çünkü intikam sadece ve sadece sahibi yani iman sahibi olan kimse intikam alır. Veya kafir olan bir kimse, mümin olan kimseden intikam almak ister. Çünkü Buruç suresinde denildiği gibi Allah Azze ve Celle'nin وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَيُّؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِزِ الْحَمِيدِ Onlar, müminler onlardan ancak aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden dolayı intikam almışlardır diyor. Hani o Ateş yakıp halkını iman eden, halkını ateşe atan、e, firavun var ya, onlardan niye intikam aldı? O halk yalnızca bir olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettiler de o yüzden ne yaptılar?、E, i̇ntikam aldılar. Demek ki kardeşlerim, eğer bu kimse bu sözü söylüyorsa, sen benim düşmanımsın diyorsa, o kimse size yani kardeşine kafir diyor demektir. Ki kardeşlerim, gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse kardeşine ey kafir veya kafir diyorsa bu söz o ikisinden birine muhakkak döner diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve yine rivayette diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam eğer bir kimse bir, bir adama fasıklıkla günahkarlıkla veya küfürle itaam ediyorsa Ancak diyor o söz ikisinden birine döner diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra diyor ki veya diyor o ikisinin ilişkisi alakası bozulur. Çünkü bir kimse düşmanlık nedir? Aradaki muhabbeti yok eder kardeşlerim. Yani düşmanların birbirini sevmesi mümkün değildir. Sonra diyor ki ancak bundan tövbe edenler müstesnadır diyor. Çünkü tövbe... Kıyamete kadar açıktır veya ölüm boğaza gelinceye kadar açıktır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi tövbe öncesini ne yapar siler yok eder diyor Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam. Evet 422 numaralı rivayet. Su dağıtmak. İbn Abbas、e, Radiallahu Anh şöyle demiştir. İnsanın üzerinde <gülüyor> 60 oradan bir kemik yavut etlen vardır. Bunlardan her biri için her gün bir sadaka vermek gerekir. Her bir söz bir sadakadır. İnsanın kardeşine yardım etmesi bir sadakadır. İnsanlara verdiği bir içim su, su da sadakadır, sadakadır. Yoldan eziyet veren şeyi girmek de bir sadakadır. Evet, kardeşlerim Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir bedende 360 tane mafsal. Yani eklem yeri veya küçük kemik olduğunu haber veriyor. Riva'yet anladınız mı? 360 tane eklem veya mafsallı yeri. Yani hadisin, sünnetin bu tür rivayetlerin ki çoğu yani bütün rivayetlerin ee, vahiy olduğunu inkar edenler. Acaba bu tür rivayetleri nasıl açıklıyorlar? 360 tane mafsal olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile haber veriyor. İnsan üzerinde kemik 360 tane mafsal eklem yeri vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor her mafsal için, her bir eklem için her gün bir sadaka vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o sadakaların neler olduğunu açıklıyor. Birincisi kullu kelimetin tayyibetin sadaka. Her güzel kelime sadakadır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim tabi ki sadaka denildiği zaman illa malla bedenle verilen bir şey değildir. Kardeşine tebessüm bile bir sadakadır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bakın bu rivayette de kardeşine söylediğin güzel bir kelime, güzel bir söz bile nedir? Sadakadır diyor. Bir ecirdir, bir sevaptır. Yaptığınız bir iyilik, bir sevaptır. E, söylediğiniz bir güzel söz, emri bil maruf nehi anil münker, insanlara iyiliği emretmeniz, insanları kötülükten, her türlü münkerden sakındırmanız, hatta yalan olmadığı müddetçe şakalaşmanız bile nedir? Sadakadır. Haram olmadığı müddetçe. Sonra devam ediyor. وَاَوْنُ الرَّجُلِ اَخَاهُ سَدَقَ Ve bir kimsenin kardeşine yardım etmesi, maddi olabilir, manevi olabilir. Yani bir kardeşine nasihat etmen, onunla konuşarak derdini paylaşman, maddi, manevi her türlü yardımda bulunman bile nedir? Senin için bir sadakadır diyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Sonra insanlara su içirmen, su ikram etmen nedir? Bir sadakadır diyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. アブハレイ、e、ラ ra radiallahu anhu dan galan jivayate Allah Rasulu alayhi salatu wassalam Sudan dhur sadaka ullah rakverilan Sudan dhur dhahab yuk bir ejir dhahab yuk bir sawa piyok dhur Allah Rasulu alayhi salatu wassalam Ben ona diyor onun adına sadaka vererek ona bir faydam dokunur mu dediğinde Allah Resulü evet ve sen diyor onun adına su dağıt insanlara su ikram et diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sa'di ibn-i Uba'da radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki ey Allah Resulü annem öldü onun için sadakaların hangisi en üstündür diye soruyor. Allah Resulü diyor ki sudur. Bunun üzerine Sa'd ibn-i Uba'da radıyallahu anhu gitti. Bir su kuyusu açtı ve bu Sa'd'ın annesi içindir dedi diyor sahabe radıyallahu anhu. Cabir radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki her kim bir su kuyusu açar ve o、ok、su kuyusundan herhangi bir canlı bir hayvan veya bir cin Veya bir insan veya bir kuş ondan içerse muhakkak ki kıyamet gününe kadar Allah onun için bir ecir sevap verir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir kuş, hayvan, insan, cin kim ondan, o kuyudan, o sudan içerse ne yapılmıştır? Kıyamete kadar yani o sudan faydalandığı müddetçe Allah ona ecir yazacaktır diyor. O yüzden hani insan öldüğü zaman... Amel defteri kapanır üç şey dışında bir tanesi neydi? Sadaka-ı cari. Bakın su yani bir manada、e, kuyu veya çeşme. Nedir? İnsanlar, kuşlar, hayvanlar, cinler herkes ondan faydalandığı müddetçe Allah sana ecir yazacak. Ölmüş olsan bile. Amel defteri yazmaya devam edecek. Ve hadisin sonunda bu sadakalardan bir tanesi yani vücutta üçmüş, üç yüz altmış tane mafsal eklem yeri vardır. Bunlar için her gün sadaka vardır. Birincisi güzel söz sadakadır. İkincisi bir Müslüman kardeşine yardım etmen sadakadır. Üçüncüsü insanlara su ikram etmen, su vermen, sulaman sadakadır. Ve dördüncüsü olarak da Allah Resulü Selam bu hadiste, bu rivayette insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan、e, gidermek de bir sadakadır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki daha önce bundan bahsetmiş idik. Evet 423- Ve bu uğrayan ruhaya edildiğine göre、e, Hazreti Seyyidan böyle buyumtur. Allahı Allahı bu etler. Haksızlığa uğrayan masum kişi haddi aştıkça birbirlerine çöven iki kişinin günahı söylemeye ilk başlayan yüzlerinedır. Açmadıkça. Açmadıkça. Evet. Şimdi kardeşlerim. Hepimiz insanız, yaşadığımız toplum belli ve burada bu rivayette de birbirine söven iki kimseden bahsediyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Kötü söz söyleyen, çirkin söz söyleyen ve söven kimseden bahsediyor, iki kimseden bahsediyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve o iki kişiden yani birbirine söven iki kimseden diyor bunun günahı eğer diyor o sövmeye kim başlamış ise günahı onadır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü ilk o çirkin fiili çirkin sözü başlatan nedir? O olduğu için ilk günahı da ona aittir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fakat diyor ikincisinin de burada haddi aşmamasıdır. şikaydiyle diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam kardeşlerim peki sövem bir kimseye kimseye karşılık verilir mi ki bir rivayette sövem kimseye ancak misli ile karşılık verileceğini bildirmiştir Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam ki rivayette kardeşlerim eğer sabreder affederseniz bu sizin için どう ل ل, ل <ور>、er eniz, ken, ur ur. E、am, ه د です ر bir kimseyi affetmesinden dolayı yani bir kimsenin affedici bir kul olan bir kimseyi ancak izzetini ahtınmaktan başka bir şey yapmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani affedici olan bir kimsenin Allah ancak izzetini şerefine artırır. Affetmek bazılarının anladığı gibi acizlik değildir kardeşlerim. Affetmek Allah'ın bu affetme sebebiyle Allah'ın sizin izzet ve şerefinizi Derecenizi yükseltme sebebidir. O yüzden Allah öyle diyor. Her kim sabreder ve affederse. Ki bu muhakkak ki azmedilmesi gereken işlerdendir. Ne kadar zor değil mi kardeşlerim? İnsanların ezasına sabretmek ve onları affedebilmek. Ama Allah öyle kimselerin izzet ve şerefini artırır diyor Allah Resulü. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim. Hiç şüphesiz. Bir Müslüman'a sövmek, bir Müslüman'a hakaret etmek haramdır. Çünkü Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vassalam Müslüman'a sövmek fusukdur, günahdır, haramdır diyor Allah Rəsulü Anehi Sselatu Vassalam. Şimdi biri size sövdü, köfüs yani kötü söz söyledi. Aynısıyla karşılık verebilirsiniz. Çünkü Allah diyor ki. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ わいんあか πτum、ファーーーーープブミッティマーオーキプトム。せぜっよりさんです、ジェザーヴェルディ、ザマン、せぜっよりはレベルセンス。わいんサバルトム、ラウォーカイロ ص リス・サバルン。パカッドよりサバルダーセンス、ن ォーセンチン・ネディル、ラウォーカイロンリス・サバルン、ボー、サバルダー・ネルチン、ダハイロドル、ケア・アラハゼレジェルディウォ وَجَزَاءُ س َ ي ِّ ئ َィٍ Seyi etun misloha diyor. Karşılığın bir、e, kötülüğün karşılığı ancak onun gibi bir karşılıktır. Mesela karşınızdaki bir kimse size çok af buyurun köpek dedi it dedi. Siz de aynı şekilde ona cevap verdiniz. Söze ilk başlayanın günahı onadır size hiçbir şey yoktur. Ama size köpek afet af buyurun size köpek diye it diye söyen birisine Siz de ona domuz derseniz, aff buyurun. Bu ne yapmış olur? Sizin tarafınızdan haddi aşmış olur. Ha, güzel bir şey mi değil. Siz aff yolunu tutun. Sabredin, affedin. Ha, günümüzde Allah korusun. Çok kötü küfürler var, çok kötü sövmeler var. Ağza alınmayacak. Yani bir müminin de kalkıp ona o şekilde. Ee, misal vermesi, karşılık vermesi de herhalde pek hoş bir şey değil kardeşlerim. Yani burada ben kitapta geldiği için, şehrinde geldiği için, af buyurun köpek it meselesini、e, misal verdim. Ama yine de nedir? Hoş şeyler değildir kardeşlerim. Mümin her zaman için vasat、e, yol tutması gerekir ki burada ben caiz olan şeyini anlattım kardeşlerim. Yani size küfreden bir kimseye, Aynı şekilde karşılık verebilirsiniz ama haddi de aşmamak kaydıyla. Tabi ki ben burada bunu anlatırken sövmenin de bir edebi, bir adabı vardır. Bunun da bilinmesi gerekir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Sabretmek, affetmek Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi sabredenler için daha hayırlıdır. لَا اِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ Eğer sabrederseniz, Bu sabredenler için daha hayırlıdır. Allah hepimize hayır versin, hayırlı dostlar versin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın inşallah. 424 Enes'ten radiyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirlerine söylen iki kimsenin söyledikleri kötü sözün günahı mazlul durumundaki söylen kişi haddi aşıncaya kadar İlk söylemeye başlayan kimse devlet. Evet biraz önceki rivayetin aynısı. Evet 425. Hz. Peygamber Salihullah. Aleyhissalatü Vesselam. Buhtan nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabeler Allah ve Ruhumuza hayırlıdır. Ne nedir hocam? Buhtan. Buhtan mı? Buhtan. Öyle mi rivayet edilmiş? Buhtan. Buhtan. Tamam. <gülüyor> Buhtan nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabeler Allah ve Ruhumuza hayırlıdır. Buhtan. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasını bozmak için çözü bazı insanlardan alıp diğer bir kısmından nakletmektir buyurdu. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki hadisin Arapça metninde el-adhu veya el-adihu kelimesi var ki sahabenin demek ki bilmediği bir kelime veya bildiği ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Edeben Allah ve Resulü bilir dediği bir kelime. Veya sahabenin hiç o zamana kadar duymadığı bir kelime Allah en iyisini bilendir. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor sahabe. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnsanların arasını bozmak için insanların arasında laf taşımaktır. Yani diğer ismiyle nedir? Nimmamcılık, nemimedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor. Söylüyor ki bu da sırf insanların arasını bozmak içindir. Ki bu da sırf insanların arasında düşmanlık ve buğz nefret meydana gelmesi için söylenir. Ki biz yani bu yüzden sırf laf taşımacılık yüzünden maalesef nice dostlarımızı kaybettik kardeşlerim. Eğer biri size birinden laf taşıyorsa ona dair. Söylenilecek tek nebevi söz nedir biliyor musunuz? Şeytan bu sözü nakledecek senden başka bir elçi bulamadı mı? İnanın bu kelimeyi, bu cümleyi söyleyelim. Ne bir insan size gelir birinin emmamlar, birisinden size laf getirir. Ki bu laf sırf insanların birbirini arasını açmak için ifsaticik bozgunculuktan başka bir şey için değildir kardeşlerim. Ama maalese bugün insanlara oturup konuşmak, şu şunu dedi, bu bunu dedi, bu bunu yaptı. Bizim o kadar çok hoşumuza gidiyor ki hem konuşmaya devam ediyoruz hem de kulak veriyoruz. Hoşumuza gidiyor çünkü. Ama desek ki kardeşim, şeytan bu sözü nakledecek senden başka elçi bulamadı mı? Sen şeytanın elçisi misin ki kardeşimle benim aramı bozmak için laf taşıyorsun? Dendiği zaman inanın birçok şey nedir ortadan kalkacaktır. Müslim'de gelen rivayette diyor ki. Sizlere diyor ki biraz önceki rivayette El-Adhu ki buhtan olarak、e, tercüme edilmiş. Nedir size haber vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların arasında söylenilen nemimedir. İnsanların arasını bozmak için laf taşımaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki nemime nedir? İnsanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Nemmam diyor cennetin kokusunu alamayacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müminlerin Müslümanların iki kardeşin Allah için birbirini seven bir araya gelen kardeşlerin arasını bozmak için laf taşıyan nemmanın nemman cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Ki cennetin kokusu 500 veya 600 senelik yolluk yol mesafesinden dahi duyulur diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Onun kokusunu dahi alamayacaktır. Çok önemli rivayetler kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Böyle insanlardan bizleri ve cemaatimizi uzak eylesin inşallah.、Evet. Bütün Müslümanları uzak eylesin. Evet 426 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aziz ve yüce olan Allah birbirimize karşı alçak gönüllü, mütevazı olmanızı ve birbirimize haksızlık etmememizi bana vahyetti. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle bana Sizlerin tevazu olmanızı emretti ve birbirinize karşı haddi aşmamayı emretti diyor, vahyetti diyor Allah Resûlü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim, tevazu kelimesi、e, birkaç şekilde、e, şerhedilmiş. Onlardan birkaçını size aktarayım. Bazıları tevazuunun hakkı teslim olmak ve verilen hük ve verilen hükm'e itiraz etmemek olarak açıklamışlardır tevazuyu. Hakka teslim olma ve verilen hükme ters davranmama, itiraz etmeme. Bazıları da hak kimden gelirse gelsin yani küçük olsun, büyük olsun, hür olsun, köle olsun, efendi olsun, kral olsun, kadın olsun,、e, bayan olsun, erkek olsun kimden gelirse gelsin hakkı kabul etmektir tevazu demişlerdir. Emni Kayyım Rahimullah diyor ki tevazu Kalbin Allah'a boyun eğmesi ve yaratılmışlara rahmet、e, kanatlarını indirmektir demiştir tevazu imril kayim rahimullah. Ve tevazunun aklını aslına baktığımız zaman itaat etme boyun eğme manasına gelir. Ki bu sadece ve sadece Allah'a yapılan şeydir kardeşlerim. Ki bu ancak ve ancak Allah hazire ve cennet'e karşı boyun eğerseniz Allah'a karşı tevazu olursanız, Allah'a karşı itaat sahibi olursanız, ancak ve ancak bu kimde olursa ki bu Allah rızası için yani Allah için olduğunda, muhakkak ki Allah insanların kalplerinde o kimseyi o kimseyi dere、e, yükseltir derecesine artırır ve insanların onu güzel bir şekilde anmasına vesile olur. Düşünün yıllarca, sırf ömrü boyunca, sırf Allah rızası için. Allah'a boyun eğerek, Allah'a itaat ederek, dinini davet eden, dinini yayan insanları biz hala aramızda hayırla anmıyorumuz kardeşlerim. Düşünün, ta Peygamber Aleyhisselam'dan, daha öncesinden ve sahabeden, tabiinden, tebeü tabiinden, ondan sonraki kıyamete kadar olan hayır insanları Allah Azze ve Celle kalbinizde hep hayırla andırtmuyor mu kardeşlerim? Düşünün, sahabediyoruz. Radiyallahu anhu diyoruz Allah ondan razı olsun. Falanca alim diyoruz rahimuhullah diyoruz. Allah ona rahmet etsin, Allah ona merhamet etsin. Ve hala onlara ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Çünkü o insanlar hayatlarında tevazu sahibi olmuşlar. Sadece ve sadece Allah'a boyun eğmişler. Sadece Allah'tan korkmuşlar. Ve Allah da onların zikrini ne yapmış? Bizim kalplerimize yerleştirmiş. Hala biz onları hayırdan başka bir şeyle anlıyoruz kardeşlerim. Tabi fisk ehlini saymıyorum. İşte kim diyor böyle olursa tevazu sahibi olursa Allah'a boyun eğerse Allah onun insanların kalplerinde ne yapar derecesini şey yapar ve onu、e, yükseltir insanların dilinde onu hayırla andırır. Eğer tevazu yani boyun eğme her kimde dünya ehlin'e karşı veya zalime karşı boyun eğerse bu da izletin olmadığı Şerefsizliğin ve zillet şerefsizliktir, zilletliktir, alçaklıktır. Bunun başka bir tanımı yoktur kardeşlerim. Sadece Allah'a boyun eğildir, sadece Allah'a itaat etildir. O yüzden hani Hazretüme Rədiyyallah anhu diyor ya bizler ne zaman İslamla şereflendik işte o zaman izet ve şeref sahib olduk diyor. Ki daha önce bizler izet nedir, şeref nedir bilmezdik, öyle izetsiz insanlardık. Ama İslam bizi ne yaptı? şereflendirdi, izzetlendirdi diyor. Sizler ne zaman İslam'ı bırakır terk ederseniz yine aynı o izzettiz ve şerefsiz yanınıza geri dönersiniz diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Ve sakın birbirinize de zulümde haddi aşmayın. Bu bana vahyolan şeylerdendir diyor Allah Resulü aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâhissalâh Ve birbirlerine yalan söylerler. Evet. Ee, İyaz İbn-i Hımar radiyallahu anh'a anlatıyorum. Ben, ey Allah'ın Resulü, bir adam bana sövüyor. Bana ne yapmamı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirlerine sövünler şeytandırlar. Onlar boş ve değersiz söyleyerek saçmalarlar ve birbirlerine yalan söylerler. Alt 127'yi mi okudum?、Evet. İkincisi başladı. Evet. Ey Allahın nasülü, şayet bir insan bana diyor, bir topluluk içerisinde söyse ki o topluluk benden daha aşağı derecede, ben de ona diyor, ona karşılık versen, benim üzerime bir günah var mıdır? Böyle değil mi be? Farklı mı? Dört yüzirmeye değil mi? Ne var yeter böyle? 420. Ona yapmamı tavsiye eder ama sen senin şöyle tanımlar, orasın senin şeydi. Neyse, 420. 27'i ben şey yapayım. Dürü ki sahabe ey Allah'ın vasi. Ben dürü bir topluluk içerisinde bana biri söyse ki o topluluk benden derece olarak biraz aşağıda kimseler. Ben de ona dürü karşılık versem benim üzerime bir günah var mı? Yani mesele şu bir topluluk içerisinde kendinden biraz daha derece olarak düşük kimselerden bir tanesi bana sövse ben de ona karşılık versem bunun için bana bir günah var mıdır diyor sahabe. Diyor ki Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikisine birbirine söven kimse iki şeytan gibidir. İki şeytandır bu buna diyor töhmet altında bırakır yani o ona birbirini suçlar her ikisi de ve her ikisi de Yalan söyler diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu、e, Vesselam. Şimdi herhangi bir günah var mıdır dediğinde Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ikisini birbirine söyen kimse iki şeytandır ki bu bunlar birbirini hakaret ederler, kötü söz söylerler ve yalan söylerler. Yani kardeşlerim düşünün böyle bir durumda. Her iki tarafın da kadaplandığını, öfkelendiğini görürsünüz. Ve öfke olduğu zaman hak söyleme ortadan kalkar kardeşlerim. Birbirine hakaret olur ve birbirine hakaretle beraber yalan da ne yapabilirler, söyleye bilirler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun şeytanlık birer amel olduğunu haber veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 428. yaz İbn-i Mardara dolandırın ibadet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu şüphesiz Allah bana şöyle vahyetti birbirinize karşı mütevazi alçak gönlün ol böylece hiçbir kimse diğerine karşı zulüm ve haksızlık etmesin kimse kimseye karşı böbürlenmesin ben de dedim ki ne dersin ey Allah'ın Resulü benden konumu daha düşük olan bir toplum içerisinde eğer bir adam bana söyse ben de ona kötü sözünü iade etsem Bu yaptığında bana günah var mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Birbirine söylenler şeytanlandırırlar. Onlar boş ve dersiz sözler söyleyerek saçmalarlar ve birbirlerine yalan söylerler. 427.、Evet. Bir önce bu rivayeti açıkladık.、İşte、i̇ki den 428 olacak. Anzate okumuyor musun? Yani. İki İkinci iki ülkelerde gerçi bendeki tercüme farkı değil. <gülüyor> 428'i okuyalım. Tekrar okuyorum. Şimdi Allah'a böyle birinize karşı yok. O geç onu. Ee,、yani. Rasulü selam arkadaşıydı. Ben tamam 428、ya、oku. Şöyle demiştir. Mekke'de Harem'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşıydım. Ben henüz Müslüman olmadan önce ona dişi bir deve hediye ettim de onu kabul etmedi. Ve şöyle buyurdu. Ben müşriklerin bağışından hoşlanma. Evet. Son rivayetimiz bu. Doğrulu tezver mi? Yani şu anda 428 bu. Biraz önce de sen okudu rivayet. Benim şehretim var ya. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi 428 tamam. Ya dörtki radıyallahu an ben Allah Rasulü aleyhisselatü vesselamın arkadaşı ve kendisine Allah Rasulü selam'a henüz Müslüman olmadan önce dişi bir deve hedi ediyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu kabul etmiyor ve ben diyor müşriklerin verdiği hediyeyi sadakayı kabul etmekten hoşlanmıyorum diyor. Allah Resulü、e, aleyhissalatu vesselam ki gelen rivayette kardeşlerim İyad İbn-i Himar、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın arkadaşlarından henüz Müslüman olmamışken diyor ki o diyor haccettiği zaman、e, elbisesiyle hacc ederdi. ki kardeşlerim o zamanki Arap'ın ileri gelenleri ve dinlerine、e, bağlı olanlar o zamanki tabi İslamdan önce、e, tabii ki onların da hacı vardı ama tabii ki İslam'ın hacı gibi değildi. Onlar hacettikleri zaman Arap'ın ileri gelenleri eşrafi kendilerini sadece ve sadece harem bölgesinde olan kimsenin yemeğini yerlerdi ve ancak kabeği de elbiseleri ile tavaf ederlerdi. Ve her bir şerifin, her bir ileri gelenin Kureyş ehlinden bir ileri geleniyle ne yapardı? Arkadaşlık, dostluk kurardı. Evet ve buna binaen ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Müslüman olmadan önce bir deve hediye ettim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu kabul etmedi. Ben diyor müşriklerden onların verdiği bir şeyi kabul etmeyi terif görüyorum, hoşlanmıyorum dedi diyor. Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam bununla alakalı olarak kardeşlerim Allah en iyisini bilendir çünkü、e, ki bizim İslam'da dinimizde Allah Rasulü Aleyhisselam tehadu tahabu buyurur yani birbirinizi hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz yani hediyeleşmek sevgiye sebep olur sevmenize sebep olur insanın kalbinde hediye veren kimseye karşı bir ülfe bir sevgi meydana gelir ki hediyeleşmenin aslı da budur ve hediye edilen kim hediye eden kimseye karşı kalpte bir şey oluşucandan ülfet oluşucandan dolayı ona kalbin meynet edeceğinden dolayı da bu meynetmeyi yani müstik birisine karşı sevgiyi meynet etmeyi engellemek için Allah Rasulü bunu kabul etmemiştir denilmştir Allahu Alemin. Tirmizî de ve Suna'nın Abu Dawood'ta ve Tirmizî'de gelen rivayette アヤディムラハマルデューキー、ベン、アラハサルアレイサラトワセラマ、ビッデレディシデレヘディエットム。アラハサルアレイサラトワセラマン、セン、ムスマンオ ldunmudiesordo、ベン、ハイヤデデディム、ブルズン、アラハサルアレイサラトワセラマン、ベン、ムシキルイン、メディン、アルマクタン、ネヘディルディム、ヤサクランドン、ブヨッド、アラハサルサラマン、ブダセフ、カルビニン、オンラ、メネテメセンゲラメキチンジ。アラハゼレジン、エニブランディ、 Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakanan kullarından eylesin Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip etsin. Hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle, cennetine girdir, cehenneminden bizi uzak eyle, yarabbi. アラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラ